o'nun resulü hünn Haşimül Kerim Muhterem Müslümanlar Her yolun bir erkanı vardır. Bu erkan içinde o yolda yürüyen için gerekli lazım olacak bir kısım şartlar vardır, dükünler vardır, esaslar vardır. Hacca gitmenin bir erkanı vardır. Onları yerine getirmeden hacca gitmeniz mümkün değildir. İşe başlamadan evvel sizin üzerinize terettüp eden şartlar vardır. Bu şartları ifa etmeden siz pasaport almaya, hac yoluna çıkmaya teşebbüs edemezsiniz sıhhatınızın müsait olup olmamasına, yaşlı olup olmamanıza bakılır. Müslümanlık olursa bir kadının yanında mahremi var mı yok mu ona bakılır. Bugün bu kıstas, bu ölçü olmasa bile bir kısım şartlara, mükünlere bakıldıktan sonra siz bu yolun yolcusu olabilirsiniz derler. Ve insanlar o yola, yola çıkar Matluplarına doğru gitmeye dururlar. Ama iş bununla bitmez. Hacca giderken orada her mümin yapmakla mükellef olduğu bir kısım vazifeler vardır. O vazifeleri yapacak. Ya bilmiyorsa neyi yapacak? Bilmeyen insanın yaptığı şeylerde, yaptığı şeylerden hasıl olan sevaba mukabil o kadar belki daha fazla günah kazandığını görürüz. Haçtaki tabirleriyle cinayetler işler. Saçını koparım, koparmaması gerektiği yerde koparır, tıraş olmaması iktiza ettiği yerde tıraş olur, taşlanması, şeytanın taşlaması gerektiği yerde taşlamaz, gerektiği zaman taşlamaz, bütün bunlarda bir kısım cinayetler yüklenir onun üzerine. Onun için eline bir rehber alır, rehber alır hacda yanılmamak için, önüne de bir rehber alır, onu taklit etsin diye onun arkasında yürür. Okur, ona bakar. Onun yaptığını yapar, yanılmalardan kurtulur. Bu sadece haç yolunda gitme, isabetli iş etme, sonra matlubuna nail olmak için gerekli şeylerdir. Haccın erkanı, haccın şeraiti ve haccın ruhu diyoruz. İnsan sefere giderken de bir kısım mükellefiyetlerle karşı karşıya kalır. Elini kolunu sallaya sallaya sefere giden... Harpe giden bir kimseler çok cesur dahi olsa, çok gözü pek dahi olsa, herhalde böyle husselam, gidişini gören kimseler ona deli diyeceklerdir, mecnun diyeceklerdir. harbe gitmenin adab ve erkanını bilmiyor diyeceklerdir. Eski devirde harbe gitmenin adab erkanı bir ata, bir silaha, bir eğere sahip olmaktı. harbetmesini bilmekti ve sonra harpte kumandana itaat etmesini bilmekti. Şimdi harp tekniği değişti, şimdiki şartlar içinde bir insan nasıl harp edilir, onları bilmekle mükelleftir. Onun için bugün harbe giderken silah atmasını bilecek, yatmasını bilecek, düştükten sonra kalkmasını bilecek, silahla sürünmesini bilecek, komando ise judosunu, karatesini bilecek. Bunları bilmeden düşmanın içine girilmez. Şayet topçuysa top atmasını bilecek, topun çapını bilecek, ayarını bilecek, topçuya göre bir sürü hesaplar var, onları bilecek. Yoksa badiheva, sahi, sahi gayreti boşu boşuna gidecektir. Allah'a gidip ulaşmanın, ben bu misalleri çoğaltabilirdim, vasılın ile Allah olmanın, Allah yolunda bulunmalın. Ruhan terakki etmenin de mirac yapmanın adabı erkanı vardır. İmanla o kapıdan içeriye girilir, salih amelle o kapı vurulur. Fakat bu mevzuda nasıl önümüzde canlı bir rehber var, elimizde de bir rehberin bulunması gerekmektedir. Canlı rehberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'dır. Fakat bu mukteday küll, bu rehberi ekmele isabetli uya bilmemiz elimizdeki rehberi anlamamıza bağlıdır. Elimizdeki rehber de Kur'an-ı Mucizü'nü beyandır. Hac rehberi gibi bir şey, harp rehberi gibi bir şey, ziraat rehberi gibi bir şey, onlarda matlup olan netice nasıl o rehberlerle elde ediliyor? Allah yolunda, Allah'ın rızasını kazanma yolunda, Mevla'ya ulaşma yolunda olan bir insan içinde Kur'an elinde bulunmadıktan sonra, evde asılı Kur'an değil, hafızın dudağında olan Kur'an değil, benim gibi okuduğum halde kırklağından aşağı inmeyenin dilinde Kur'an değil, gönülde Kur'an, mana derinliğinde Kur'an, içe doğru derinleşmede Kur'an olmadıktan sonra, bir insanın Allah'a ulaşmasına imkan ve ihtimal yoktur. Müminin vasülün ile Allah olmasının, Allah yolunda olmasının, Allah'ta seyrin, Allah'tan seyrin ve Allah'a seyrin rehberi Kur'an olmadıktan sonra ya Hristiyan olacaktır, ya Yahudi olacaktır, olmasa bile akidede onlar gibi inhiraf edip sapacaktır. Kur'an müminin rehberidir. Nebiler nebisi hadisiyle ifade ediyor. Kur'an'ı okuyana oku ve irka denecek. İkra ve irka oku ve yüksel denecek, senin miraçın bu sayede ikmal erecek, İkmal edilmiş olacak. Oku, ayetlere bas merdiven merdiven, onlardaki hatayıka bas merdiven merdiven, onlardaki derinlik üzerinde yüksel merdiven merdiven, Allah'a ulaşıp miraç yapacaksın. Kur'an okuyan, onda derinleşen insan, İçe doğru derinleştikçe, yukarılara doğru ruh ve mana planında, kalbi hayatında, his dünyasında terakki edecektir. Bir taraftan içe doğru kuyu gibi derinleşirken, öbür taraftan minare gibi temalara doğru sel çekecektir. Oku ve yüksel diyor Nebiler Nebisi. O Kur'an merdiveniyle Allah'a yükseldi. Yine onun ifadesiyle, bir ucu Allah'ın elinde, bir ucu sizin elinizde olan. Kur'an ipine tutunun, Allah sizi âlâ-yı insaniyete çıkarsın. İnsanlığın arşına, semasına çıkarsın. Sidreyi gömlek gibi başınıza takın, arş üzerine oturun, Allah'ın muhatabı olun. Oku ve yüksel diyor Nebiler-i Nebi. Ruhunuzda miraç yapmak istiyorsanız, İçe doğru derinleşmek istiyorsanız Kur'an'ın içindeki esrar ve hakikatı anlamaya çalışın. Gönlünüzle Kur'an'a inin. Ağzınızla, dilinizle, de, dudağınızla değil. Zira Nebi'ler Nebisi bir milletin karakteristik durumunu tasvir buyurduktan sonra gözleri çukur olacak, elmacık kemikleri çıkık, çıkık olacak, burunları kısa olacak. İşte bunlar Kur'an'ı okuyacaklar, kıtlıklarından aşağıya inmeyecek. Namaz kılacaklar. Siz onların namazı karşısında namazınıza namaz demeyeceksiniz ama onların içinde bir tane mümin olmayacak buyurmaktadır. Korkarım ki 20. asırda 10 asırdan beri Kur'an'a hizmet eden, onun bayraktarlığını yapan şu aziz ve necip millet tasvir edilen bu millet olabilir. Okuduğu Kur'an gıdlığından aşağı inmiyorsa, ruh Kur'an'a sahip olmuyorsa, kalp kendi hayatını ona göre tanzim etmiyorsa Fikir planında Kur'an'a doğru bir inkişaf yok ise, onun için yükselme yoktur. Belki ona Kur'an şöyle diyecektir, ''İkra vetedenne'' ''Oku ve aşağıya doğru git'' ''Oku ve bak'' diyecektir kuyunun dibine doğru. Okuyacak yükseleceksin. Ruhunda miracını bununla ikmal edeceksin. Tefekkür hayatında, tasavvur hayatında miracını bununla ikmal edeceksin. Allah huzuruna bununla çıkacaksın. Bu rehberle senin huzuruna çıktım diyeceksin. Yaparsan böyle senin lehinde şahadet edecektir. Yine Nebiler Nebisinin hayat bahçesi olan, ruhlara hayat nefeden mübarek sözler içinde müşahede ediyorum. Kur'an ya lehinde veya aleyhinde şahadet edecektir. Okudun, yükseldin, onda derinleştin ise, aşina, içindeki manalara hani gahban Allah'ı görecek büyük hakayık müşahede edeceksin lehinde şehadet edecektir. Bunlardan gafil yaşadınsa, battın, gittin, içini inemedinse, Kur'an aleyhinde senin şehadet edecektir. Nebiler nebisinin miracını okuruz. Ona olan muhabbetimiz ve aşkımızla coşarız, dalgalanırız, heyecanlanırız. Bu akşam veya yarın akşamdır. Her meselemiz karıştığı gibi aya ait meselelerimiz de karışmaktadır. Miraç, recep Cebi Şerif'in 27. yedinci gecesi. Ama 27 karışınca Miraç'ta karışıyor. Araplar bir gün evvel yapar, işi araştırmayan memleketimizde de bir gün sonra, iki gün sonra yapılırsa Miraç'ta karışır. Her şey alt üst olduğu gibi, şu mübarek aylar içinde olan mübarek gecelerimiz de tepes atmak geldi baş aşağı, aşağı baş aşağı geldi. Onun için benim burada dolayısıyla art bir husus olsun. Büyük bir zatın bir lahikasındaki müşahede binaen arz ediyorum. Diyor ki, Araplar bir gece evvel Miraç yaptılar, bizdeyse bir gece son olduğu için ben her iki geceyi de tesit ettim diyor. Şüpheli olduğundan dolayı her iki ge gece de uyanık kalmaya çalıştım. Miraçın manevi merdiveniyle ruhumda ben de Allah'a doğru yükselmeye çalıştım. Onun için siz hem bu gece teskid edin hem de yarın gece teskid edin. Bu şüpheyi bertaraf etmek için, hem bu gece Allah'a teveccüh edin, hem de yarın gece. Fakat bu miraçların üstünde mümin için, bütün müminler için miracın miracı, Kur'an-ı Muğzül Beyan'ın merdivenleriyle Allah'a yükselmesi olacaktır. Siz ruhunuzda bu miracı ikmal etmeye, kalbinizde bu miracı ikmal etmeye çalışın. Miraç gecesini idrak eden müminler olarak, kendi ruhumuzda da miraç yapmış olalım, kalbimizde de miraç yapmış olalım. Miraç, bir vakanın destanını anlatma demek değildir. Miraç, açılan bir kapıyı bize anlatmaktadır. Nebiler nebisinin hayat başı olan, bereketli eliyle açılan bu kapıdan kıyamete kadar gelecek bütün insanlar istifade edeceklerdir. Onun yaptığı miraç gibi bütün nöminler miraç yapacaklardır. Ama bu miracı yapmanın yolu Kur'an-ı Mücib'e sıkı sıkı sarılma, ruhunda derinleşme ve namazı Mevlâ-yı Müteal'in huzurunda duruyor havası içinde eda etme yerine getirir. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hakayıkı aşina ve gehban eylesin. Ela inne ehsenel kelamu ve abra'en nizam. Kalamullahil Melikul Azizil Alim.